Ümmü Selem'e ve Ümmü Umara'yı hatırlatan bacılara Ebu Hanzal'a Allah'a hamd, Resulüne salat ve selam olsun. Geçen ay bir ziyaret ettim. Dergide bulunan kardeşler, Müslüman bacılarımıza yönelik bir program hazırlamışlar. Gelen sorulara elimden geldiği kadarıyla cevap vermeye çalıştım. Sorulardan biri şöyleydi. Ben kendimi İslam'a adamak istiyorum. Allah'a adanmış gençlikler kitabınız erkeklerden bahsediyor. Örneklerin tümü erkeklerden, bir bayan olarak ben ne yapabilirim? Bu soruya Rabbimizin izin verdiği kadarıyla maddeler halinde bir cevap verdim. Soru, İslam tarihinden iki portreyi hatırlattı bana. İlk hatırladığım, annelerimizden Ümmü Seleme Radıyallahu anhaydı. Bir gün Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip şöyle bir soru sordu. Ey Allah'ın Resulü, hicretle alakalı ayetler hep erkeklerden bahsediyor. Kadınların zikredildiğini hiç görmedim. Neden? Bunun üzerine Allah subhanallahu ve Teala şu ayetleri indirdi. Nitekim Rableri onlara dualarını kabul ederek cevap verdi. Şüphesiz ben erkek olsun kadın olsun sizden bir işte bulunanın işini boşa çıkarmam. Sizin kiminiz kiminizdendir? İşte hicret edenlerin, yurtlarından sürülüp çıkarılanların ve yolumda işkence görenlerin, çarpışıp öldürülenlerin mutlaka kötülüklerini örteceğim ve onları altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Bu Allah katında bir karşılık, sevaptır. O Allah, karşılığın, sevabın en güzeli O'nun katındadır. Ali İmran Suresi 195. Ayet Yine Ensar'ın kadınlarından olan Ümmü Umar'a radıyallahu anh'a Allah Resulüne gelip şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü! Neden her şey erkekler hakkında nazil oluyor da kadınlar hakkında hiç ayet nazil olduğunu görmüyoruz? Bunun üzerine Yüce Allah şu ayetleri indirdi. Şüphesiz Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, Gönülden Allah'a itaat eden erkekler ve gönülden Allah'a itaat eden kadınlar, sadık olan erkekler ve sadık olan kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, saygıyla Allah'tan korkan erkekler ve saygıyla Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve ırzlarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar, işte bunlar için Allah bir bağışlanma ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Ahzab Suresi 35. Ayet Sahabe kadınları Allah'a, Subhanallahü ve Teala olan sevgileri ve ahiret yurduna olan özlemleri nedeniyle, Allah'ın kitabında kendilerine dair ayetler indirmesini, erkekleri, Hicretleri ve cihadıyla övdüğü gibi onları da övüp müjdelemesine arzuluyordu. Allah da onların bu çağrısına icabet etti ve haklarında ayetler indirdi. Aslında onlar Arap'tı ve Arapçayı Selim fıtratlarıyla anlıyorlardı. Ondan dolayı birçok alim ümmetin en fakihleri sahabelerdir diyerek bunda icma olduğunu belirtmişlerdir. Dili ve inceliklerini en iyi bilenler onlar olduğundan, Kur'an'ın ince ve derin manalarını da en iyi onlar kabrıyorlardı. Kullanılan erkek zamirlerinin hem erkek hem de kadını kapsadığını ve çoğul sigası kullanmak istediklerinde erkek zamiriyle bunu ifade ettiklerini biliyorlardı. Bu istek daha ziyade Allah'ın övgüsüne özel lafızlarla nail olmak ve Kur'an'da anılmak içindi. Ben de kardeşlerimizin sorusunu okuduğumda bu şekilde hüsnüzanda bulundum. İmanın gereği olarak yalnız erkek örneklerinin kullanıldığı bir kitap değil de, kadınlardan da birçok örneğin yer aldığı bir çalışma olmasını istiyordu galiba. Rabbimden temennim bu kardeşimizi ve kardeşlerimizi ilk neslin imanlı ve saliha kadınları zümresinden kılmasıdır. Allahümme amin. Şunu söylemeliyim ki, İslam'da erkek için ne sabit olmuşsa, kadın için, kadın için sabit olan hükümler de erkekler için geçerlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ''Kadınlar erkeklerin ahkam konusunda ikiz kardeşleridir.'' buyurmuştur. Bu noktadan yola çıkarak, Allah'a adanmış gençlikler kitabında zikredilen tüm meseleler hem erkek kardeşlerimiz hem de bacılarımız için geçerlidir. Örneklerin genelde erkeklerden olmasına gelince bu İslam tarihinde kahraman ve adanmış kadınlar olmadığından değil, benim şahsi olarak bu konu hakkında bilgimin eksikliğindendir. Bizler biliyoruz ki ilk neslin Allah'ın ve Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki konumları sonrakilere göre farklıdır. Onlar henüz hayattayken Allah onlardan razı oldu, onlar da Allah'tan razı oldular, şerefine nail olmuş insanlardır. Elbette onları bu mertebeye yükselten, yaşadıkları hayat ve halisane ifa ettikleri kulluklarıydı. Ancak Kur'an, onların üç yönünü ön plana çıkartmakta ve salih amelleri olarak övgü makamında zikretmektedir. İman ettikten sonra karşılaştıkları eziyetlere Allah subhanallahu ve Teala) için sabretmeleri ve samimi duruşları. Allah'ın emrinden sonra tereddüt etmeden hicret edip, yurtlarını ve geçmişlerini hiç bilmedikleri bir yurt ve tanımadıkları insanlar için terk etmeleri. Kendi öz akrabaları olmalarına rağmen Allah'ın subhanallahu ve Teala emri geldiğinde onlarla cihad etmeleri ve Allah'ın rızasını tüm akrabalık bağlarına tercih etmeleri. Evet, konuda örnekler verilirken genelde erkeklerin seçilmiş olması kadınların bu şanlı sayfalarda yer tutmadığı anlamına gelmez. İslam toplumu bu zorlu süreçleri kadını ve erkeğiyle yaşadı. Mekke'nin zorlu günlerinde en şiddetli eziyetleri Sümeyye radıyallahu anh'a annemiz eşi Yasir radıyallahu anh'la birlikte çekti. Öyle ki İslam'ın ilk şehidi olma şerefine bu kadın sahabe nail olmuştu. Yine Ömer radıyallahu an, eniştesi Zeyd bin Saide radıyallahu an Müslüman olması nedeniyle eziyet ederken, kız kardeşi Fatıma da (radıyallahu anha bundan nasibini aldı. Hicret esnasında da kadınlar kocalarını yalnız bırakmadılar. Genç, orta yaş ve yaşlı kadınlar bu kutlu yolculukta erkeklerle beraberdi. Ümmü Seleme annemizin bir yıl süren hazin bekleyişi nasıl unutulabilir? Ebu Seleme, Medine'ye gitmek üzere hazırlıklarını tamamladı ve hanımı için bir deve hazırlayarak Ümmü Seleme'yi üzerine bindirdi. Oğlu Seleme'yi de annesinin kucağına verdi. Ancak Mekke'den çıkarlarken Ümmü Seleme'nin akrabalarından, Mugire bin Abdillah oğullarından bazı adamlar onları gördüler ve Ümmü Seleme'nin kocasıyla gitmesine engel oldular. Bunun üzerine Ebu Seleme'nin akrabaları da oğlu Seleme'yi zorla annesinden alıp götürdüler. Muğire oğulları buna karşılık Ümmü Seleme'yi götürüp kendi evlerinde hapsettiler. Böylece onu hem kocasından hem de oğlundan ayırmış oldular. Ümmü Seleme her sabah çıkıp aptah denilen yerde oturur, akşama kadar gözyaşı dökerdi. Bu hal yaklaşık bir yıl sürdü. Nihayet her iki tarafın akrabaları Ümmü Seleme'ye acıyarak, Oğlunu kendisine teslim ettiler ve kocasının yanına gitmesine izin verdiler. Ümmü Seleme oğlunu yanına alarak bir deveye bindi ve tek başına yola çıktı. İbni Hişam Allah yolunda cihat konusunda da onlar erkeklerden geri kalmadılar. Ayşe radıyallahu anh'a annemiz anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelip şöyle dedim. Allah'ın kitabında cihattan daha faziletli bir amel bilmiyorum. Biz de cihada çıksak olmaz mı? Allah Resulü, sizin cihadınız makbul hacdır diyerek cevap verdi. Ancak onlar her fırsat bulduklarında Allah yolunda cihada çıktılar ve bu şerefli amelden geri durmadılar. Bu kahramanlardan biri de Ensar'ın seçkinlerinden Ümmü Umar'a radiyallahu anhaydı. O Uhud, Hudeybiye, Huneyn ve Yemame savaşlarına katıldı ve nice kahramanlıklar gösterdi. Uhud gününde birçok erkeğin kaçtığı yerde o, sabit kaldı ve çocuklarıyla beraber Allah Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem korudu. Allah Resulü onun bu çabasına tebessüm etti ve şu cümleler döküldü mübarek ağzından. Ümmü Umara, Nuseybe binti Ka'b, falanca ve falancadan daha üstündür bugün. Allah'ım, onu ve çocuklarını cennette bana komşu kıl. Kendisi nasıl savaştığını şöyle anlatır. Uhud günü insanlar dağıldı. Allah Resulü'nün etrafında on kişiden az insan vardı. Ben, eşim ve iki çocuğum onun önünde durmuş onu korumaya çalışıyorduk. Bir adam kaçıyordu. Allah Resulü ona seslendi ve ''Kalkanını savaşanlara ver.'' dedi. Benim kalkanım yoktu. O kalkanı aldım ve onu Allah Resulü'ne siper yaptım. Ömer radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'u anlatırken ''Nereye baksam orada Ümmü Umara'nın savaştığını görüyordum.'' dediğini nakletmiştir. Uhud günü gösterdiği çabanın karşılığında Allah Resulü kimsenin yapabildiğin kadarını yapabilir ey Nuseybe?'' diyerek onun gayretini takdir etmiştir. Eziyetlere sabır, hicret ve Allah yolunda cihat hususunda Allah'a adanmış nefislerin yaptıkları erkeklerin yaptıklarından az değildir asla. Ancak ben bu yazımla kardeşlerime değeri kadınlarımız tarafından tam anlaşılmamış bir adanmışlık biçiminden bahsedeceğim. Unutulmuş bir adanmışlık biçimi, annelik. Elbette kadınlarımız İslami mücadele sahasında erkeklerimizin yaptıklarını yapabilir ve dinlerine hizmet edebilirler. İslam'ın zirvesi olan cihat da dahil olmak üzere tüm hizmetler için geçerlidir bu. Ancak İslam'da evla olanlar evla olmayanlara takdim edilmelidir. Bir kadının en güzel adanma biçimi olan annelik vazifesinin öneminin farkında olması ve bu vazifeyi yerine getirmeye çabalaması onun için en evla, öncelikli olandır. İslam tarihinde hizmetleriyle göz doldurmuş, alim, komutan ve hizmet vedaylerinin her birinin arkasında kendini anneliğe adamış bir kadın olduğu unutulmamalıdır. Allah Resulü'nün en sevdiği hizmetlisi, sırlarının muhafızı, evinin evladı Enes bin Malik radıyallahu anh kimin eseriydi? Ümmü Süleym Rümeysa radıyallahu anha, henüz on yaşında olan oğlunu Allah Resulüne getiren ve onun hizmetine sunan kadın. Sahabenin en seçkinlerinden olan cennet gençlerinin efendisi, İslam tarihini tek başına yazan kahraman Hüseyin'i kim terbiye etti? Koca bir ümmete saltanat ve hilafet arasındaki farkı öğreten ve bunu yaptığında henüz genç olan peygamberimizin reyhanı Hüseyin. Bizler savaş zamanında İslam için cenk meydanlarında koşturan, Normal zamanlardaysa ilim talep eden ve peygamberimizin yanından ayrılmayan Ali'den (radıyallahu anh çok, anneleri Fatıma'nın (radıyallahu anh'a bu çocuklarla ilgilendiğini biliyoruz. Ya Abdullah bin Zübeyir bin Avvam, Haccacın zulmüne boyun eğmeyen, Allah Resulü'nün yıktığı cahiliyenin pak İslam üzerinde yeniden hortlamasına müsaade etmeyen genç, o arkasındaki asıl faktör Sıddıkların evinde yetişmiş Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha değil miydi? Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden söz ettiği ve asabına onun duasını alın, sizin için istiğfarda bulunsun dediği genç Üveys annesinin eseri değil miydi? Yemen'den destek bölükleri geldikçe Ömer bin el-Hattab Üveys bin Amir içinizde mi? diye sordu. Sonuçta Üveys'i buldu ve ona sen Üveys bin Amir misin diye sordu. O da evet dedi. Sonra aralarında şu konuşma geçti. Ben Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Yemen'den gelen destek bölükleri içerisinde size Üveys bin Amir adında biri gelecektir. Kendisi Murat kabilesinin karan kolundandır. Alacı hastalığına tutulmuşsa da iyileşmiştir. Hastalığın izi sadece bir dirhem miktarı bir yerde kalmıştır. Onun bir annesi vardır. Ona son derece iyi bakar. O, bir şeyin olması için Allah'a dua etse, Allah onun duasını kabul eder. Senin için mağfiyet dilemesini temin edebilirsen, fırsatı kaçırma. Bunu yap. Üveys, şimdi lütfen benim için istiğfar et. Müslüm. Hadis tarihinin büyük imamı Buhari rahimehullah, Babası küçük yaşta vefat etmiş ve yetim olarak annesinin terbiyesinde büyüyen bir çocuk değil miydi? Annesi kendini oğlunun terbiyesine adadı ve kıyamete kadar arkasında ecir olacak bir hadis imamı yetiştirdi. Ve son olarak Seyyid Kudu. Tek başına bir ümmet olan, hayatını Kur'an'ın gölgesine adayan ve Kur'an'ın en açık hakikati olan tevhid uğruna can veren alim. Herkesin sustuğu bir zamanda her şeyini İslam'a feda eden bu kahramanın arkasındaki şey neydi? Kendisine kulak verelim. Annesinin vefatından sonra ona hitaben şöyle demiştir. Anneciğim, beşikte bir bebek olduğum günden bu yana benim çok özel bir şahsiyet olduğumu bana aşıladın. Doğumumla başlayan emellerini, hedeflerini sürekli bana anlatırdın. Öyle ki zihnimde büyük bir insan olduğum çağrışır, ve büyüklüğün külfetlerine tahammül etmek zorunda olduğumu anlardım. Bu örnekler çoğaltılabilir. Ancak Meryem annemizden başlamak üzere İslam tarihinde güzel bir eser bırakmış her çocuğun arkasında kendisini çocuğun terbiyesine adamış bir anne olduğu kesindir. Adamları ise anneleri meydana getirir diyen ne de doğru söylemiş. Maalesef Müslüman kadınlar bu nimetin ve kutsal hizmetin yeterince farkında değillerdir. Şeytan onları yapamayacaklarıyla meşgul edip yapabileceklerinden alıkoyuyor. Allah yolunda cihada çıkmak yerine cihadın mimarı olacak komutanlar yetiştirmek kadın için daha kolay ve fıtratına daha uygundur. Sözde ilim meclislerinde alim olma düşüncesiyle evini ve çocuklarını ihmal etmektense ilim aşığı ve ümmete rehberlik edecek alimler yetişmesini sağlamak bir annenin rahatlıkla başarabileceği ve ümmete takdim edeceği hizmetlerdendir. Kermeslerde, programlarda veya seminerlerde sosyalleşmek adına yapılan ve evde bekleşen çocukların ihmal edildiği çalışmalardansa hizmet vedaisi gençler yetiştirmek bir annenin evla olanla amel etmesidir. Zamanının büyük bir kısmını kendi çocukları olmasına rağmen Müslümanların çocuklarına ve hanım kardeşlerimizin eğitimlerine ayıran kıymetli bacılarımızı bundan istisna tutarız. Zira burada kastedilen çocuklarını ihmal etme pahasına başkaları için çabalayan hanımlardır. Allah'a hamd olsun ki evli olup da Müslümanların işleriyle ilgilenen bacılarımızın hemen hemen her birinin parmakla gösterilen çocukları vardır. Rabbimizden onların amellerini kat kat arttırmasını temenni ediyorum. Müslüman kadının hizmetlerini küçümsemiyor ve asla kadının yeri evidir demek istemiyorum. Bu din erkeklerin olduğu kadar kadınlarındır da. Bu medeniyetin bir omuzu erkeklerse, diğer omuzu hatta temeli kadınlarımızdır. Benim anlatmaya çalıştığım, kadının ümmetin öncülerini yetiştirme imkanına sahip olduğu, en büyük hizmeti küçük hizmetlerle değişmemesi gerektiğidir. Henüz bekar olan kardeşlerimiz bu ümmete yetiştirecekleri çocukları hayal etmeli ve hedefleri doğrultusunda kendilerini yetiştirmelidirler. Annelik eğitim işidir ve ancak eğitilmiş olanlar eğitebilirler. Şayet ebeveynleriniz sizi iyi yetiştirmişse, onlardan öğrendiklerinizle kendi seviyenizde bir çocuk yetiştirebilirsiniz. Daha iyisini ve öncülerden olacak kişileri yetiştirmeyi hedef edinmişseniz, daha fazlasını yapmanız ve kendinizi iyi eğitmeniz gerekiyor demektir. Büyük insanların hayatları iyi okunmalı, şahsiyet tahlili yapılan biyografi eserleri incelenmeli ve önemli şahsiyetleri şekillendiren değerler listesi çıkarılmalıdır bunların bir insana nasıl kazandıracağına dair eğitimcilerin yazılı ve görsel eserlerinden istifade edilmelidir. En önemlisi henüz anne olmadan, verilmek istenen değerleri kendi hayatlarına geçirmelidirler. Çünkü çocuklar kulaktan değil, gözden terbiye olurlar. Bir anne adayı ümmete nasıl bir çocuk takdim etmek istiyorsa, ona göre ahlaklanmalı ve yaşamını programlamalıdır. Örneğin bu ümmete alim yetiştirme gayesi olan bir anne, Öncelikle bilgiye değer vermeli, çocuğu annesini andığında aklına ilk gelen şeyin onun kitap okuma veya ders dinlemesi olmalıdır. Kendisi bilgiye değer vermeyen, kitaplardan uzak olan ve ilmi bir ortamı olmayan bir annenin Allah'ın rahmet etmesi ve takdiri müstesna alim bir çocuğu olamaz. Bunun gibi tüm önemli şahsiyetleri hedefleyen annelerin değişime kendi hayatlarından ve ahlaklarından başlamaları gerekir. En önemli olansa dualarını çoğaltmaları, içtenlikle yalvararak Allah'tan salih ve hayırlı bir evlat istemeleri, mutlakilere önder olacak nesiller için niyazda bulunmalarıdır. Ve onlar Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan göz aydınlığı olacak çocuklar armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl diyenlerdir. Furkan Suresi 74. Ayet Kalpler Allah'ın elindedir ve Allah Subhanahu ve Teala için zor yoktur. Arzu ettiğimiz nesinler dünyaya gelmeden onları dualarımızda oluşturmalı, böylece halimizi ve arzumuzu Allah'a arz etmeli ve Allah'a dua ederken bir yandan da hedefimizi kendimize hatırlatmalı ve canlı tutmalıyız. Sözümüzün sonu alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 37. sayısında yayınlanmıştır.